Şimdi Hanefi mezhebine nasıl yapıyoruz Sevi secdesini? Hı hı. Tahiyyatı okuduktan sonra değil mi? Teşehhüde oturup tahiyyatı hı hı. okuduktan sonra sağımıza, solumuza tek başımıza kılarken selam hı hı. veriyor. Tekrar secde yapıyoruz iki defa yine oturuyoruz. Yine tahiyyat sonra da salli barik okuyoruz. Yine selam verip hı hı. namazı böylece bitiriyoruz. Şafii'de öyle değil. Şafii'de son oturuşta tahiyyatı okuyoruz. Sonra salli barikleri okuyoruz. Bakın Hanefide okunmuyor. Evet. Tahiyyat sonra selim barik okunacak. Sonra selam vermeden iki secde yapılacak. Oturulacak. Hı hı. Ondan sonra sağa ve sola selam verilip namaz bitirilecek. Hı.